Amin. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahumma rabbana ya rabbana teqabbel minna inneke ente s وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركات ختمات القرآن العظيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يا نور النور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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة وارزقنا الإخلاص وحسن الخاتمة يا رب العالمين اللهم أحسن عقبتنا في الأمور كلها وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ يَا رَبَّ الْعَلَمِينَ اللّٰهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدِ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّةِ مُحَمَّدِ Allahümma aslöh ahvala ümmeti Muhammed. Allahümma tejaž anna ve an siyâat ümmeti Muhammed. Allahümma من min في kamîlin fi ümmeti Muhammed. Allahümma dfa'i al belâya ve al msaîb ve al fîtan ve al zulma anna ve an jmiyya ümmeti Muhammed. Ya ya bi hurmeti azim. اللهم اغفر لنا وارحمنا وألحقنا بالصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعلوما نافعة واسعة وتجارة لن تبور وشفاء من كل داء وسقم وأولاد عالما عقلا خادما للشريعة المضهرة والقرآن العظيم يا رب العالمين وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة ختمات القرآن العظيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا غرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجّنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلّ للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين بحرمة ختمات القرآن العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بحرمة ختمات القرآن العظيم اللهم اجعلنا من المتشرعين بشريعة رسول الله ومن المتسننين بسنن رسول الله ومن المتخلقين بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين Allahumma ayet İslam ve Müslümanlar Allahumman الإسلام İslam ve Müslümanlar Allahumma aleyk alimet al-ıhak ve Din ve adil Şirk ve Mushrikler ve kütül Kafaret ve Fajaret ve Menafiqler ve khr din Anta Mülana fansurna alı al-Qomu al-Quran azim din من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى جميع المؤمنين يا رب العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا, أرحم الراحمين يا ذا الجلال يا بديع السماوات والأرض يا لا إله إلا أنت ve ya Rabbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, dualarımızı yüce dergahında ahseni kabul ile makbul eyle ya Rabbi. Günahlarımızı affı mağfiret ile ya Rabbi. Acizane yaptığımız şu duaları, Kabe-i Muazzama'nın karşısında yapılan dualara ilhak eyle. Kainatın Efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri, bütün din kardeşlerimizi, kıyamet sabahına kadar neslimizi razı olduğun yolda, Kur'an yolunda daim eyle ya Rabbi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izinde kaim eyle ya Rabbi. Geçmişimize rahmet ve merhametinle muamele eyle ya Rabbi Ya Rabbi bütün ümmeti Muhammed'in geçmişinin kabirlerini cennet bahçesi eyle ya Rabbi Ya alemin, bizleri ve bütün din kardeşlerimizi yüce zatına layık kul eyle Habibine layık ümmet eyle Kur'an'ın nurlu yolunda daim eyle Resulullah'ın nurlu izinde daim eyle Yarınımızı bugünümüzden Daha hayırlı eyle Ya Rabbi cennet vatanımız Dini mübini İslam'a Kur'an-ı Azimüşşan'a Hizmet edenleri her yerde ve Daima muzaffer eyle ya Rabbi Galip eyle ya Rabbi Dinimizin Diyanetimizin, sancağımızın, bayrağımızın, vatanımızın, mukaddes emanetlerimizin düşmanlarını sana havale ediyoruz. Kaharis ismi celiliğin tecellisiyle kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cennet vatanımızı özellikle... Umumiyetle alemi İslam'ı arzi ve semavi tehlikelerden, bela ve musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bütün kötülüklerden, bütün şerlilerin şerrinden, bütün hainlerin ihanetinden koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam'a hizmet edenleri muzaffer eyle. Ya Rabbi Kur'an'a hizmet edenleri galip eyle. Ya Rabbi Bizleri de bu yolda dini dini mübini İslam'a hizmet şerefiyle şereflendir ya Rabbi. Bizleri yavrularımızı ve bütün din kardeşlerimizi razı olduğun yoldan ayırma ya Rabbi. Bugün burada mübarek gecede, mübarek bir vesile ile cem eylediğin gibi yarın cemaliyin karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin komşuluğunda beraber kıl. Orada topla ya Rabbi. Bizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e hayırlı, sağlıkla, afiyetle geçecek, bereketli ömür nasip eyle son nefesimizde imanı kamil ile yüce zatına kavuşmayı lütfeyle, mahşer gününde bizleri ve bütün din kardeşlerinizi, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin ham sancağının altında cem yıldırım suratiyle sırat köprüsünü geçmeyi, ilk girenlerle cennete girmeyi, cennette cemalini görmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin... Gördüğümüz nimetlerden bizi geri koyma Ya Rabbi... Bizleri açlıkla, yoklukla... Takat getiremeyeceğimiz imtihanlarla imtihan eyleme Ya Rabbi... Elimizden tut... Bizleri ve yavrularımızı nefsin şerrinden... Şeytanın hile ve tuzaklarından... Bütün kötülerin kötülüklerinden... Bütün hainlerin ihanetinden muhafaza eyle Ya Rabbi... Ya Rabbel Alemin... Şu dualarımızı yüce deryahında kabul eyle ya Rabbi Bu dergahımızdan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerini haberdar eyle ya Rabbi Hocalarımızı, üstadlarımızı haberdar eyle ya Rabbi Onların bütün geçmişimizin ruhlarını nur ile doldur Pür nur eyle ya Rabbi Yarın bizler de onlar gibi olduğumuz zaman kabirlerimizi birer cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri rızanda daim eyle. Ya Rabbi bizleri razı olduğun yolda kaim eyle. Kur'an'ın hizmetinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda daim olmaktan bizleri uzak kılma ya Rabbi. Ya Rabben Alemin, cennet vatanımız ve alemi İslam'a huzur ve sükun nasip beyle. Özellikle Filistin'de, Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta, Myanmar'da, dünyanın değişik yerlerinde çile çeken kardeşlerimize sen lutfunla ve kereminle sahip ol Ya Rabbim. Onları da sahili selamete çıkar Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e birlik nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e dirlik nasip eyle. Ümmeti Muhammed'e Kur'an sancağı etrafında to toplanmayı nasip ve müessereyle eyle ya Rabbi cennet vatanımızda kötü gün gösterme ya Rabbi kötülere fırsat verme ya Rabbi iyileri çok eyle ya Rabbi kötüleri ıslah eyle ya Rabbi ıslahı mümkün olmayanları sana havale ediyoruz onlara layıklarını ver ya Rabbi ya Rabbel Alemin nice kardeşlerimiz hatimler okudular Sureler tilavet ettiler Salatu selamlar Kelime-i tevhidler Zikirler okudular Bütün onların geçmişleriyle beraber Bizim de geçmişlerimizin Amin diyen kardeşlerimizin Geçmişlerinin Kabirlerini pür nur ile ya Rabbi Bugün vesilesiyle Beraber olduğumuz Tahir hocamızla bizi cennete Beraber eyle ya Rabbi Üstazlarımızla, sevdiklerimizle beraber eyle ya Rabbi. Onların arkasından, onların yollarında kaim ve daim olmayı bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu hatimleri ve diğer ezkarı okuyan kardeşlerimizin bedenlerine sağlık, sıhhat, afiyet nasip eyle ya Rabbi. Bizleri de Kur'an yolunda daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ellerinizden tut ve bizi yüce zatına giden yolda daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okunmuş olan yüzden fazla hatim kardeşlerimiz okudular. Bu okunmuş olan hatimleri, fetih surelerini, mülk surelerini, haşr surelerini ve sair sureleri, kelime-i tevhid hatimlerini, salatu selamları, diğer ezkarı. Başta Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin pak ruhuna hediye eyledik. Resulümüzü, Efendimiz'i haberdar ile ve vasıl ile ya Rabbi. Amin. Adem aleyhisselamdan Peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik. Onları da haberdar ile ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ashab-ı kiram efendilerimiz, Tabiin, tebeyi tabiin, piranizam, bütün ehli iman, hafızlarımızın, şehitlerimizin, alimlerimizin, Adem aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen bütün ehli imanın evet. analarımız, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, akrabalarımız, dostlarımız, yakınlarımız, kardeşlerimiz, bütün ehli imanın hele hele o kimsesi kalmamış. Fatiha okuyanı kalmamış, yad edeni kalmamış garip müminlerin kafesinin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerinde Kur'an nurunu yandır ya Rabbi. İman nuru ile onların kabirlerini bizim de gönüllerimizi pür nur ile ya Rabbi. Ya Rabbi neslimizden hep ehli iman, ehli Kur'an lütfeyle ya Rabbi. Ehli İslam lutfeyle ya Rabbi Ya Rabbi Alemin Bu okunulan hatmi şerifleri Okunulan sureleri Tesbihleri ve salatu selamları Okuyan kardeşlerimizin Ve bizlerin Ruhaniyetlerine lutfeyle ya Rabbi Sağlığımıza sıhhatimize afiyetimize Vesileyle ya Rabbi Ya Rabbi bu getirilen ezkar ile bu okunan Kur'an'lar ile bizi Kur'an yolunda daim eyle ya Rabbim Şu amin diyen kardeşlerimizin, şu fedakarlık eden kardeşlerimizin bedellerine sağlık, sıhhat, afiyet, saadet, selamet nasip eyle. Hafız kardeşlerimizin, amin diyen bütün dostlarımızın dünyalık ve ukbalık işlerini asane ile. Onları bizleri ve bütün din kardeşlerimizi Dünyada ve ahirette aziz eyle ya Rabbi. Bu duaya dünyanın neresinde olursa olsun amin diyen ve diyecek olan kardeşlerimizi hep rahmetinle yarlığa. Bizleri lutfunla ve merhametinle kucakla. Bizleri Kur'an'ın nurunda daim kıl. Cennet vatanımızın üzerinde Kur'an sancağını kıyamete kadar daim eyle. Allah sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru izinden bizleri ayırma ya Rabbi. İzlerden razı ol. Bizlerden razı ol. Bizlerden razı ol. Ebeden razı ol. Bu rızayın karşılığını cennet ve cemalin ile ya Rabbi. Ve sallallahu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Değerli kardeşlerim Cenabı Hak hepinizden sonsuz razı olsun. Ayaklarınıza sağlık Anadolu tabirle. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin bu gelişiniz cennete gidiş olsun inşallah. Cemale gidiş olsun. Cenabı Hak hazretleri razı olduğu yoldan ayırmasın. Bu okunmuş olan hatmi şerifler, bu bu sureler tabii ki başta Tahir hocanız babacığım onun için okundu ama bütün ehli imanın canına değsin inşallah geçmişimizin kabri cennet olsun inşallah sizlere de Rabbim sağlıkla hayırlı uzun ömür versin alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız rızasında daim eylesin şimdi kardeşlerim mübarek bir gecede böyle zahmet ettiler geldiler ben de dedim, Rabbim bana ilham etti bir sürpriz yapayım onlara bizim sakalı şerifimiz var burada mübarek bir gece durumu müsait olan kardeşlerimiz kalsınlar salatu selamlar ile sakalı şerif ziyaret <gülüyor> edelim inşallah, i̇nşallah. tamam efendim. efendim efendim bu sakalı şerifin bizde şöyle bir hatırası var bu cami daha inşaat halindeyken rahmetullahi aleyh babacığım İzmir Menemen'de böyle bir camiye hediye edilmek arzusu onun çok arzusuydu bu caminin daha temelini atmadan Cenab-ı Hak bize böyle bir sakalı şerif lütfetse diye dua ediyordu hemen oradan haber geldi burada komşularımız var beraber gidip alıp gelenler komşularımız hala sağlar hemen arabaya bindiler gittiler bu sakalı şerif bu cami yapılıncaya kadar bir 3-4 ay 2-3 ay veya bizim evde kaldı şöyle bir latifesi var bende bir gün dedi ki evimizde böyle bir nimet var akrabayı talukatı çağıralım bir ziyaret edelim. Yakınlarımızı çağırdık, evimizde açtık salatu selamlarla ziyaret ediyoruz. Ben daha o zaman yıl 1971 İmam Hatip Okulu talebesiyim. Babacığım dedim bu sakalı şerif acaba hakikaten Resulullah'a ait mi? Ya. Nasıl bilebiliriz? Evladım dedi onun kolayı var. Büyük bir titizlikle dikkatle açarız kontrol ederiz dedi. Bunun iki usulü var. Bir dedi bugünlerde son zamanlarda bu soru soruluyor bize bugün müftülükte fetva nöbetindeydim ben iki soru geldi bu konuda kardeşlerimin de bilgisi olsun diye söylüyorum bunun dedi evladım iki usulü var biri tutarsınız gölgesi yere düşmez ikincisi yakarsınız yakılmaz yanmaz dedi Allah. sakalı şerif Resulullah'a ait olduğu için edeben yakılmaz ateşe tutulmaz ama dedi bak gel açalım vallahi ve billahi beraber açtık Babacığı mübarek eliyle tuttu, tuttuk böyle kağıda gölgesi düşmüyor. Biz mutmeyin olalım diye hemen kendisi mübarek sakalından bir kıl aldı, tuttu. Bak dedi evladım siz de eve gidince deneyebilirsiniz. Beyaz bir kağıdın üzerine bizim gölgemiz yere düşüyor dedi. Bak benim sakalımın kılı gölgesini görüyorsun dedi. Ama o, o, o sakal Rasulullah'a ait olduğu bilinen bütün sakallar, sakalı şeriflerde durum böyledir daha 2-3 gün evvel hadis kitaplarımızda gördüm sahabe-i kiram Resulullah tıraş olurlarken etrafında pervane gibi dönerler bir tane diyor kitabımız kılı yere düşürmezlerdi hemen alırlardı onlar günümüze kadar gelmiş bizim sakalı şerifimiz de böyle elhamdülillah yani Resulullah'a ait olduğunda hiç şüphe olmayan bir sakalı şerif hocamdan rica ettim o da hay hay hocam ne güzel olur dedi sizler buraya kadar zahmet ettiniz geldiniz Rabbimin rızasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşnutluğuna vesile olur. Hep beraber ayağa kalkacağız. <gülüyor> Salatu selamlarla hocam indirecek Rahman. Ve evet var. buraya alacağız. Kardeşim Şöyle olmadan, kargaşa olmadan, olmadan evet binber tarafından geleceğiz.